Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri ve seyyiât amâlinâ. Men yehtedihillahu fe lâ ve men yedlil fe lâ hâdi leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Ennâ bât. Fe inne istâfâl hadîsü ve hayral hedîyedi Muhammedin sallallahu ve şerrar umuri muttasatuhâ ve kullu muttasetin bid'e ve kullu bid'atin ve kullu dalâletin Tefsir dersimizde Enfal suresinin 60. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor: Onlara karşı gücünüz yettiğince kuvvet ve silahlar hazırlayın ki bununla Allah'ın düşmanını ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği başkalarını korkuatasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz size tas tamam ödenir ve siz zulme uğratılmazsınız. Ukbe bin Amir radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde bu ayeti okuduktan sonra üç defa şöyle buyurdu, yani enfalatmışıncı ayetini okuduktan sonra dikkat edin, muhakkak ki kuvvet atıcılıktır. Bunu üç sefer söyledi. Bunu müslim rivayet etmiştir. Ata bin Ebi Rabah'da, Cabir bin Abdullah ile Cabir bin Umeyr'in ok atışı yaptıklarını gördüm. Biri yorulup oturunca diğeri ona şöyle dedi. Sıkıldın mı? Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. İçinde Allah'ın anılmadığı her türlü iş boş ve oyalanmadan ibarettir. Dört şey hariç. Bunlar da kişinin hedef talimi yapması, atını eğitmesi, eşiyle oynaması ve yüzme öğrenmesidir. Bunu Nesai Sünenü Kübra'da Bezzar, Müsnedinde Taberani, Beyhaki, Sahip İsnad'da rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani sahip olduğunu söylemiştir. i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününe kadar hayır atların perçemelerine bağlıdır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bunlar cihatta kişiyi kuvvetlendiren, kişiye kuvvet olan şeyler, atıcılık Atıcılığın her türü, ister silahla, işte günümüzdeki ateşli silahların atıcılığı olsun, ister ok veya mızrak şeklinde olsun. Yine atlar e, savaştaki en önemli kuvvetlerdendir. E, kıyamet gününe kadar hayır atların perçemlerine bağlıdır hadisi. Kıyamet gününe kadar hayır cihattadır manasına gelir. Yani e, Çünkü atların burada ön plana çıkarılmasının sebebi bunların üzerinde Allah yolunda cihad edilmesidir. Uhbe bin Amir radıyallandıdan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ademoğlunun yayıyla attığı ok, atını eğitmesi ve eşiyle oynaşması dışında her eğlencesi batıldır. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, i̇bn ve başkaları Hasan i İsnat'la rivayet etmişlerdir. Alimler genel olarak bu ve bu manada gelen hadisleri diğer oyunların, diğer eğlence türünden oyunların mekruh oluşuna delil getirmişlerdir. Çünkü onlar batıldır. Yani batılla nitelenmiştir. Demek ki kişiyi cihada hazırlayan oyunlar batıl olmayan oyunlardır. Mukatil bin Hayyan Daimullah diyor ki Mukatil bin Hayyan tabi'in alimlerinden. Mukatil bin Süleyman'la karıştırmaması lazım. Mukatil bin Süleyman daha sonraki dönemlerde yaşamış birisi. Hadiste Metruk bir ravi Ama mukatil bin Hayyan, sıkha si bir tabi. Sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği düşmanlar ile kastedilenler münafıklardır. Allah onların kalplerindeki nifağı bilir fakat sizden gizlerler. İbnü Zeyd de dedi ki, sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği düşmanlar münafıklardır. Çünkü onlar sizinle beraber la ilahe illallah derler ve sizinle beraber savaşırlar. Evet, bazen işte bu münafıkların bidat eline reddiyeler verdiğini, onların aleyhinde konuştuğunu görürsünüz. E, bu yüzden siz onları bilmezsiniz, tanımazsınız, e, diyor Allah Azze ve Celle. Sizinle beraber La ilahe illallah derler, düşmanına çarpışırlar. Fakat e, aranızda olan kimseler, demek ki aramızdaki Müslümanların arasındaki münafıklar, e, cihada hazırlanılmasından hoşlanmazlar. Bu onları korkutur. Allah Azze ve Celle ayette kitabında bunu umumi söylüyor. Kimler korksun diye yani kuvvet ve besilatları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını korkutun. Şeytanı ve sizin düşmanınızı, insanlardan olan düşmanlarınızı. Bunların dışında sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği başkalarını korktasınız. Yani böyle cihattan hoşlanmayan, e, bidat ehlinin böyle reddedilmesinden, onların aşağılanmasından, hakaret edilmesinden hoşlanmayan kimseler de, çünkü bu da dil ile cihattandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle emrettiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü da malınızla, dilinizle, bedeninizle cihad edin buyuruyor. Bunlar cihadın türlerinden, dil ile cihadın türlerinden nasıl ki silahlı cihattan Müslümanların arasındaki bazı münafıklar işte İslam savaş dini değildir falan filan gibi böyle değişik sözlerle cihadı örselemeye çalışan münafıklar olduğu gibi bidat ehlinin reddedilmesini ondan aşağılanmasını istemeyen, bunu bir çeşit üslupsuzluk gören veya Müslümanlar arasında bir nevi tefrika gibi gören, ayrımcılık gibi gören kimselerde işte bu cihada hazırlanmaktan hoşlanmazlar. Bu cihat hazırlığı, kılıç ve kalem nedir? Yani atıcılık, at, kılıç, bunlar cihatta fiili harp ile olan cihatta kullanılan şeyler. Diğeri de ilim tedrisidir. Yani sahih ilmin, Kur'an ve sünnet ilimlerinin tedrisidir. Bu da kalemle olan cihattır. Din bu ikisiyle kaimdir. Yani bir taraftan dışarıdaki düşmanlar bununla korkusulurken, zelil olurken, Allah'ın dini ikame edilirken, cihad ile, harp ile. Diğer taraftan İslam'ın içerisinde olan, kendisini İslam'a nispet eden nifak fırkaları da sahih ilimden korkarlar. Bu ilmin hazırlığından, bu ilmi yayılmasından, ilmi çalışmalardan hoşlanmazlar. Çünkü sahih ilim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre tertip edilen takip edilen ilim nifak ehlinin nifaklarını da ortaya çıkaran onların bu ümmete vereceği zararları bertaraf eden bir ilimdir. İnsanlar bu sayede basiretli olurlar. Yani kitap ve sahih sünnet ilmi sayesinde Fasirette olurlar, dostu düşman tanırlar, Allah'a samimi olmayı öğrenirler. Allah'a samimi olmayı öğrenince, Allah Azze ve Celle ile araları iyi olunca e, bu kimseleri ancak e, salih kimseler sever, münafıklar ise buğz ederler. A, e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali radiyallahu söylediği gibi. E, diyor ki Ali radiyallahu anh, taneyi yaran, tohumu çıkaran Allah'a yemin olsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Ali! Seni ancak mümin sevecek ve senden ancak münafık buğz edecektir. Yine Ensar'ı ancak ehli iman sever, ancak münafıklar onlardan buğz eder buyuruyor. Böyle buyuruyor. Diğer taraftan, Kudsi Hadis'te geldiği gibi Allah Azze ve Celle bir kulu sevdiği zaman, Ey Cibril ben falancayı seviyorum, sen de sev. O da semahine seslenir, semadaki meleklere e, bu şekilde söylenir. Sonra bu kimseye karşı yeryüzünde bir kabul, bir sevgi konulur. Ve bunu severler diyor. Buğz ettiği kimseye de zıttıyla. Ben bundan buz ederim ey Cibril sen de buz et diye. Sonra bu kimseye yeryüzüne buz konulur diyor. Demek ki bu buz ile kastedilen ve sevgiyle kastedilen. Sevgi konulduğu zaman Allah'ın sevdiği kimseyi ancak salih kimseler sevecek. İman ehli kimseler sevecek. Ama münafıklar buz edecekler bu kimseden. Çünkü Ali radiyallahu Allah'ın sevdiği kullarından e, Allah Resulü'nün şahitliğiyle sabittir ki e, Allah onu sever diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahitliği de var. Onu cennetle müjdelemesi var. Hakkında fazletleri malum. Ali radıyallahu münafıkların boz edeceğini söylüyor. Münafıklar işte bu ümmet içerisindeki nifak ehli. Bununla beraber iman ehli sevecekler diyor. Ali radıyallahu anh'ı iman ehli sevecek. Ama Ali radıyallahu seven herkes iman ehlidir demek değil bunun manası. Yani Şiiler sözde bir sevgi iddia ediyorlar Ali radıyallahu anh hakkında. E, fakat onlar nifak ehlidir. Bu sebeple buradaki sevgi ve buzu iyi ayırt etmek lazım. Demek ki bazen salih bir kimse, Allah'ın sevgisini kazanmış bir kimseyi e, münafıklar buz eder, ondan hoşlanmazlar. İşte Allah azze ve celle'nin bu ayette emrettiği şey de işte kulu Allah'a sevdiren şeylerden birisi nedir? Cihat hazırlığı. İlim bir başka sebeptir. Takva züt yani Allah'a yaklaştırıcı zikir gibi her türlü ameller e, böyledir. Bunları yapan kişiden ama münafıklar hoşlanmazlar. Allah azze ve celle burada kendisinin sevgisini kazandıran şeyler arasında cihat hazırlığına emrediyor. Beslatlar, işte e, atıcılık, kuvvet, düşmana karşı kuvvet hazırlayıp Bunlar hazırlandığında ama düşmanlar boz edecek. Bir de bu ümmetin içerisindeki münafıklar boz edecek. Demek ki sevginin konması demek münafıkların sevgisi değil, iman ehlinin sevgisi. Yani san bir imanla iman edenler Allah'a itaat eden, Rasul'a itaat eden kimseyi severler. Fakat bu kimseleri seven herkes iman ehli manasında değil bunun manasında. Yani ensar mesela seven herkes iman ehli demek değil. Ali radialanı seven herkes illa iman ehlidir değil. Yani böyle bir sevgi iddia ederler. Nitekim bunları mesela Ali radialan hayattayken onun hakkında iki grup oluşmuştu. Birisi buz edenler, birisi işte onun şialığına iddia eden taraftarlığını iddia edenler diye. Bu taraftarlar arasında münafıklar vardı. Bu münafıkların başında Yahudi dönmesi İbn Sebe geliyordu. İbn Sebe halk arasında Ali radialan hakkında e, aşırı Lık içeren itikatlar yaymaya başladı. Belki de maksadı İslam ehlini bozmaktı. Yani yaptıklarından bu anlaşılıyor. Yani güya Yahudilikten dönmüştü ama aslında sanki itikadından hiç dönmemiş gibi İslam'ı bozucu faaliyetleri vardı. Ali radiyallahu öldüğü zaman bile onun tekrar geri döneceği şekilde ricat inancını yayan kişidir. Ali radiyallahu anh zamanında onun ilah olduğunu iddia etmiş. İşte sen osun demiş. Kim ne demek istiyorsun deyince Ali radıyallahu anh sen olsun. Yani Allah'sın. Bunu e, demeye kalkmış. Ali radıyallahu anh da bunun üzerine onu yakmak istemiştir. Onun taraftarlarından bazı kimseleri ateşle cezalandırmıştır. i̇bn Abbas radıyallahu anh bunun üzerine e, ben onun yerinde olsaydım Allah Resulü'nün cezasıyla etinirdim. yetinirdim. Ateşle ancak ateşin Rabbi azab eder diyerek bu tarihine karşı çıkmıştır. Fakat i̇bn Sebe kaçmış. Fitnelerini başka yerlerde yine devam ettirmiştir. Yani Ali radıyallahu sevme adına da bu tip şeyler yapanlar olmuş. Demek ki kişi sevgisinde veya sevgi iddiasında burada bağımsız değil kesinlikle. Yani şeriatın Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile gönderdiği dinin kurallarına uygun bir sevgi olmalı. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgi gibi. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz sakın Hristiyanların Meryem oğlu Mesih'i göklere uçurdukları gibi yani hatta şan sözleri söylemeyin benim hakkımda. Sadece Allah'ın kulu ve Rasul deyin. Yani bununla yetinin diyor. Bazen işte Allah Resulü Vesselam'ı sevme iddiası altında günümüzde de yakın aşırı gruplar, sufiler içerisinde, eşyalar içerisinde veya batını gruplar içerisinde Allah Resulü Vesselam'ı ven Öyle bir övgü ki işte Muhammed eşittir Allah diyor bazıları bu dereceye vardırınca kadar böyle sevgi iddiaları var. İşte bunlar hatta aşan şeyler, bunlar münafıkların sevgisi. İman ehlinin, ölçü ehlinin, adalet, tadil ehlinin sevgileri ise e, kitap ve sünnetin sınırlarında e, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hak ettiğini verecek şekilde. Yani o bir kuldur ama Allah'ın Resulüdür. Onu Allah'ın Resulü olarak kabul ederiz. Vahiy alan birisidir. Hata bile yapsa Allah Azze ve Celle'nin vahiy düzeltilen birisidir. Allah onun geçmişi gelecek bütün günahlarını bağışlamış, bunlardan korumuştur. Fakat o aynı zamanda bir beşerdir. Yani onda ilahlık vasıflarından hiçbir şey yoktur. İbadetlerden hiçbir şey hak etmez. Yani ona ibadet edilemez. Bu dengede severler. Ali Radiyallahu hakkında... E, Hatta aşanlar onu ilahlık seviyesine çıkarmışlar. Diğer bazıları da tekvir ettirerek e, mertebesini inkar etmişlerdir. Allah katında ve Resulü katındaki mertebesini. İşte nifak ehli de böyle ölçüsüzdürler. Sevgilerinde de, sevgi iddialarında da bu iddialarında da ölçüsüzdürler. E, sizi sevdiklerini, iman ehline Hitaben, sevdiklerini söylerler. Fakat bu sevgiyle imtihan edildiklerinde e, düşman olurlar. Düşman olduklarında da haddi aşarlar. Yani ne sevgilerini göstermede dengede dururlar, ne de düşmanlıklarında dengede dururlar. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıkların sıfatlarından birisini elettül hisam diye niteliyor. Yani düşmanlıkta dengesiz olmaz. Düşmanlıkta aşırı gitmez. Haddi aşmaz. Allah Azze ve Celle Böyle kimselerin ümmet arasında bulunan, gizlenen, La ilahe illallah diyen, Müslümanlarla beraber kafirlere karşı savaşan, işte güya bidat ehlinin reddinde, onları eleştirmede sizinle beraber konuşan, ama işte biraz sonra sanki vicdana gelmiş gibi, vicdan gösterisiymiş gibi, acaba bu üslupsuzluk mu? Veya işte İslam'ın cezasını, e, zina edenlerin cezasını, ya bu canilik mi? Rejim cezasını kabalık, sertlik, İslam'da böyle şey olur mu diyen, hadis inkarcileri türüyor ondan sonra. Bu onların münafıklarından kaynaklı. Halbuki e, bu adam neden bu cezaya muhatap? Yani zina etmiş, yaptığı işin kötülüğünü düşünmüyor. Bundan dolayı bak kaç kişi zarar görüyor. Erkek hayasını yitiriyor zaten. Kadın iffetini yitiriyor. Çocuk olursa o da e, soyu bozuk bir şekilde onun da hayatını mahvetmiş oluyor. Toplum bozuluyor ve elhasıl bir sürü kötülüklere sebebiyet veriyor. Bu Allah'ın yasalarına karşı bir çirkinliktir. Veya kısas cezası karşısında bunun gibi pek çok şeyleri insanlar, bazı münafık insanlar e, böyle dile getirerek işte bu İslam'ı kaba göstermektir, çirkin göstermektir, yani başkalarının gözünde güya bunlar İslam davetinin masrafını düşünüyorlar. Yani İslam'ı güzel göstermek için kısası iptal ettiler. Güya İslam'ı güzel göstermek için İslam'ın pek çok emirlerini profesörün birisi çıkmış diyor ki işte e, tefsiri, Kur'an tefsirini falan hep ilk asırlara yani selefin anlayışına hapsediyorlar. Halbuki açık olmalı, işte teknoloji girmeli falan filan şu bu girmeli diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam öğrettiği bilgilerden insanları uzaklaştırıyorlar. Bunun neticesinde de abdest, namaz, tembellik çağının ürünleri olarak kabul edilir oluyor. Seyyid Kutub'un tefsirinde olduğu gibi. Ee, işte zikirlerin, tembellik çağının ürünleri olan şeyler olduğu gibi ifadeler yer alabiliyor. Halbuki Allah Azze ve Celle Enfal Suresi'ne geçtik, geçen haftaki derste. Vuruşurken bile zikretmeyi emrediyor. Neyse, yani insanlar kendi yorumlarıyla İslam'ı başkalarına güzel göstermek adına tasarrufta bulunmaya kalkıyor. Bunlar münafıklar. İslam'ı Allah'ın indirdiği şekilde aslında kendileri kabul etmiyor. Yani bunu aslında kendileri kabullenememişlerdir, iman etmemişlerdir. Fakat Müslümanlara bunu e, masum bir çerçevede gösterebilmek için, yani bizim derdimiz İslam daha çok insana ulaşsın. O yüzden şu şu unsurları gizleyelim veya inkar edelim. Böyle bir şey yok olmamalı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış olamaz. Vesaire gibi e, teranelerle iptal etmek isterler. Bunlar İslam'ın içindeki düşmanlar. Bu sebeple sayı hadislerin ortaya çıkarılması buna gerektiği gibi iman edilmesi de bu nevi kuvvettir. Kuvvet hazırlığıdır düşmana karşı. Bu içteki düşmanları korkutan şeylerdendir. Sahih dinin ikam edilmesi. 61. ayet şayet barışa Yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Şüphesi o semi ve alim olandır. Hakkıyla işten ve hakkıyla bilendir. i̇bn Abbas Anpassu diyor ki bu ayet Tevbe 29. ayetiyle nesh diyor. Tevbe 29'da e, zillet içerisinde Allah'ın ve Resulü'nün haramlarını kabul edip kendileriyle elleriyle cize verince kadar onlarla savaşın. Kitap ehliyle savaşın, müşriklerle savaşın. E, bu emir var. E, yine Katade dedi ki, Tevbe suresi nazlı olmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin anlaşma yapma ya da savaşı kabul etme arasında tercih yapmalarını isterdi. Ancak sonradan haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Tevbe 5. ayeti. Ve müşrikler nasıl sizinle yakın savaşıyorlarsa siz de onlara karşı yakın savaşın. Tevbe 36. ayeti nazlı olunca bu yönde yapılan anlaşmalar bozuldu. La ilahe illallah deyince ve Müslüman oluncaya kadar müşriklerle savaş emri verildi ve bundan başka bir durumun kabul edilmeyeceği bildirildi. Müşriklerle anlaşma konusunda bu ve başka surelerde zikredilen her türlü anlaşma ve barışın hükmü Tevbe suresinin nuzuluyla nesk edilmiştir. Her halkarda müşriklerle La ilahe illallah diyene kadar savaş emredilmiştir. Hatade de böyle diyor. İbn-i Kesir diyor ki, Tevbe suresindeki ayet, imkan bulunduğu, güç getirebildiği zaman onlarla savaş emretmektedir. Ama düşman güçlü ve kalabalık olduğunda bu ayetinde delalet ettiği gibi onlarla barış caizdir. İntekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye günü böyle yapmıştır. Dolayısıyla ne nesih, ne tahsis ve ne de bir zıtlık söz konusu değildir. 62. ayet, seni aldatmak isterlerse muhakkak Allah sana yeter. O seni yardımıyla ve müminlerle destekledi. Mücadeledi dedi ki hile yapmak isteyenler Kurayza oğullardır. Aldatmak isteyen, hile yapmak isteyenler Kurayza oğullarıdır. es burada müminlerle kastedilen ensardır. Yani Allah seni yardımıyla ve müminlerle destekledi. Bir nasrehi, yardımı, bir müminin, bir ensar. Yani ensar ile seni destekledi demektir diyor. 63. ayet Onların kalplerinin arasını birleştirdi ki, yeryüzündeki her şeyi tamamıyla harcasaydın, yine de onların kalpleri arasını birleştiremezdin. Yani sen birleştiremezdin, sen yapamazdın bunu. Fakat Allah onların aralarını birleştirdi. Muhakkak Allah azizdir, hakimdir. Yani baktığın zaman bu müminler, ensar, yani Allah Resulü'nün destekçileri olan Mekke'de destekçi bulamadı. Yani kuvvet, iman edenler olsa da Mekke'de, Bunlar müşriklere karşı kuvvet sahibi mal mülk imkan sahibi kimseler değillerdi. Fakat Medine'de Allah bu imkanı nasip etti. Medine'dekiler ise Es ve Hazret kabilelerinden oluşuyordu ki Es ve Hazret kabileleri köklü kabileler ve köklü kan davaları olan kabileler birbiriyle. Yani sen milyonlar harcasan, altın gümüş ne harcasan, bu insanları bir araya getiremezsin diyor Allah Azze ve Celle. Fakat bunu Allah yaptı. Yani birbirine böylesine düşman olan bir kavmi Allah'a iman, Rasule iman yolunda Allah birleştirdi. Muhakkak Allah azizdir, hakimdir. İbn Abbas radyalanma diyor ki, akrabalık kesilir, nimet inkar edilir. Allah Teala gönülleri yaklaştırdığında ise onlar hiçbir onlar hiçbir şey ayıramaz. Sonra bu ayet okumuştur. Yani akrabalıklar koparılır, nimet inkar edilir. Yani nimete karşı da nankörlük yapılır. Bunlar olur insanlar arasında. Allah Teala gönülleri yaklaştırdığında ise, yani kalpleri birleştirdiğinde ise artık onları hiçbir şey ayıramaz. İlmesud Radyavant dedi ki bu ayet Allah için birbirlerini sevenler hakkında naziz olmuştur. Yani Allah sevgisi ve Allah'a bağlı olarak Allah için sevme onları bir araya getirmiştir. 64. ayet Ey Nebi, sana da sana tabi olan müminlere de Allah yeter. 65. Ey Nebi, müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelir. Sizden 100 kişi bulunursa küfürlerinde bilinçli olarak ısrar eden yani kafirlerden 1000 kişiye galip gelir. Çünkü onlar akletmeyen bir topluluktur. 66. Şimdi Allah zafınız olduğunu bildi de sizden hafifletti. O halde sizden 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000'e galip gelir. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Burada bir e, nesih olduğunu görüyoruz. neshe e, açıkça bir delalet vardır. İlk önce Allah Azze ve Celle 1'e 10, 20 kişi 200 kişiye galip geliyor. 10 katına karşıydı. E, diğerinde ise 1'e 2 bir güç i̇bn Abbas radiyalarına burada diyor ki bu ayetle Allah Teala Müslümanlardan bir kişinin 10 düşmandan 20 kişinin de 200 düşmandan kaçmamasını emretti daha sonra şimdi Allah zaafınız olduğunu bildi de sizden hafifletti Enfal 66. ayetini indirdi ve Müslümanlardan 100 kişinin 200 kişilik düşmandan kaçmamasını emretti Süfyan der ki İbn-i de bu konuda şöyledir. Aynı şeyin iyiliği emredip kötülüğü yasaklama hususunda da geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani aynı cihatta olduğu gibi Emri Mağrub-i Münker'de de böyledir. Bir kişi, iki kişiye iyiliği emredebilir. Ancak üç kişi olurlarsa emredip emretmemesinde serbesttir. Yani iyiliği emretmeme, kötülüğü yasaklama konusunda bir kişi iki kişiye bunu yapabilir. İki kişiye e, söz geçirir, iyiliği emreder, kötülükten yasaklayabilir. Ama bu toplum iyiliği e, münkerine karşı kalılacak veya kendilerine iyiliğine emrileceği toplum üç ve daha fazlasıysa bunu yapıp yapmamak da serbesttir. Yani farzlık burada düşer demektir diyor Yani bu ayetin bunu da kapsadığını ifade ediyor. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Esirlerle ilgili olarak 67. ayette hiçbir nebi için Yeryüzünde ağır basıncaya kadar esir alması olmaz. Siz dünyanın geçici menfaatlerini istiyorsunuz. Allah ise ahireti istemektedir. Yani sizin için. Şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. 68. Allah'ın geçmişteki yazısı olmasaydı, aldıklarınıza karşılık size büyük bir azap dokunurdu. İbn-i Ömer şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler hakkında Ebu Bekir ile istişare etti. Ebubekir Bekir anh, onlar kavmin ve aşiretindir. Onları serbest bırak dedi. Yani e, azat etmez, esir almamaz konusunda. Serbest bırak. Ömer radıyallahu ise onları öldür dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fidye karşılığında esirleri serbest bıraktı. Yani Ebubekir Bekir anh'ın dediğini yaptı. Bunun üzerine bu ayetler Enfal 67-69. ayetlerine kadar nazil oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radiyallahu anh ile karşılaşınca ona şöyle buyurdu. Sana mukalefetten dolayı neredeyse belaya uğrayacaktık. Bunu hakim rivayet etmiştir. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette bu ayet Bedir savaşında Müslümanların sayıca az olduğu durumda nazil oldu. Ancak sayıca çoğalıp güçleri de artınca Allah azze ve celle esirler konusunda artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız, ya da fidye karşılığı verin. Muhammed suresi 4. ayetini indirdi. Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müminleri esirler konusunda muhayyer bıraktı. Yani tamamen onun tercihine bıraktı. Bu bakımdan esirleri ister öldürür, ister köle edinir, ister fidye karşılığı serbest bırakabilirler. Allah Teala buyuruyor ki şayet katımdaki kitapta Devi Mahfuz'da ganimetlerin ve esirlerin size helal kılınacağı yazılmamış olsaydı yani ileride size helal konulacak diye yazılmış olmasaydı, esirler konusunda aldığınız fidyeden dolayı sizleri büyük bir azaba maruz bırakırdım. allah Teala katındaki umul kitapta ganimet ve esirler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ümmetine helaldir yazılıydı. Ama o sırada ne Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne diğerleri bilmiyordu bunu. Daha önce de hiçbir ümmete bunu helal kılmamıştı. Nitekim Cabir radıyallahu gelen rivayette, e, Allah Resulü'nün özellikleri arasında yerlerine helal kılınmayan beş şey bana verildi diyor. Bunlar arasında ganimetlerin helal kılınması ee, geçiyor. Daha önce helal kılınmamıştı. Ancak bu konuda vahiy henüz nazil olmadan önce Müslümanlar ganimet ve esirler aldılar. Evet. Bu mutaberi İbni Nebi Hatim ve Beyhakir rivad ediyorlar. Hayseme diyor ki Sadradi Yalan bir grup arkadaşla birlikte oturuyordu. Adamın birinden bahsedince arkadaşlar onun hakkında kötü söz söylemeye başladılar. Bunun üzerine Sadr. şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına karşı ileri gitmeyin. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir suç işledik. Allah Teala enfal 68. ayetini indirdi. Biz bu hükmü daha önce bize takdir edilen rahmet olarak görürdük. Bunu İbn-i ve Hakim sahibi ihsnatla rivayet ediyorlar. 69 Artık aldığınız ganimet Helal ve temiz olarak ganimetten yiyin ve Allah'tan sakının. Muhakkak Allah gafur ve rahimdir. Yani artık bu ayetle ganimet, helal açıklanıyor. Evet, Ebu Ureyya Radiyallahu anh'dan Allah Resulü buyurdu ki, altı şeyle diğer nebilerden üstün kılındım. Özlü konuşma özelliği bana verildi. Allah tarafından düşmanların kalplerine korku salmakla, Cabir Radyo'nun rivayetinde bir aylık mesafeden korku salmakla bana yardım olundu, kanimetler bana helal kılındı, yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı, bütün insanlara gönderildi ve peygamberlik de benimle birlikte son buldu. Bunu Müslim, Temiz ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 70. Ayet Ey Nebi, elinizdeki esirlere de ki Allah'ın ilmine göre kalplerinizde bir hayır varsa sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Şüphesiz Allah gafur ve rahimdir. Ayşe radıyallahu şöyle diyor. Mekkeliler esir düşen adamlar için fidiyeleri gönderdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve kızı Zeynep de hocası Ebul As'ın fidyesini gönderdi. Allah Resulün kızı Zeynep o zaman Ebul As ile evliydi. Ebul As Mekkeli müşriklerin arasında savaşa çıkarılanlardandı. Gönderdiği fidyenin içerisinde bir gerdanlık da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerdanını görünce çok duygulandı ve onun esir düşen kocasını bıraksanız olmaz mı buyurdu. Abbas da, amcası Abbas, Eyalan Resulü ben de Müslüman biriydim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani amcası Abbas da Müslüman olarak, yani Müslüman iken müşriklerin sırf etmemiş olması sebebiyle müşriklerin arasında zorla çıkarılmıştı Ebulas gibi. Onun durumu da aynıydı. Yani o da affedilmek istiyor. Nasıl Ebu Dağıs'ın durumu öyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Abbas'ın bu sözü üzerine diyor ki, Müslüman olup olmadığını Allah bilir. Şayet dediğin gibiyse bunun karşılığını Allah sana verecektir. Kendi fidyeni kardeşlerinin oğulları Neffel bin Haris ile Akil bin Ebi Talib'in fidyelerini ve anlaşmalın Utbe bin Amir'in fidyesini öde buyurdu. Abbas elan Resulü, o kadar malım yok deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmül Fadl ile birlikte gömdüğünüz ve ona şayet bana bir şey olursa bunlar çocuklarımındır dediğim paralar nerede diye sordu. Abbas Eyalan Resulü, vallahi bunu Ümmül Fadl ile benden başka bilen kimse yok. Benimle birlikte de ele geçirdiğiniz 20 okuyayı benim fidyem olarak say dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olur buyurdu. Bu şekilde Abbas kendi fidyesiyle yeğenlerinin ve anlaşmalısının fidyesini ödedi. Sonrasında bu ayet nazlı oldu. Bu konuda Abbas söyle demiştir. Allah Teala fidye olarak verdiğim 20 ukiyeye karşılık bana 20 köle verdi. Hepsinin de elinde çalıştıracağı bir malı var. Bununla birlikte de Allah Teala'dan bağışlanmayı umuyorum. Yani ayette diyordu ya şayet Allah'ın ilminde eğer kalbinizde bir hayır varsa yani siz gerçekten iddia ettiğiniz gibi iman eliyseniz Allah size daha hayırlısını verecek ve bağışlayacak. Yani orada Abbas radıyallahu an iman etmişti ama Müslüman olup olmadığını Allah bilir diyor. Yani mümin olup olmadığını demiyor Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam. Zaten imanı illaki Allah bilir. Müslüman olup olmadığını yani İslam'ın zahirde nüfuz etmesi lazım. Sen müşriklerin safında çıkmışsın ve Dolayısıyla burada Müslümanlık kabul edilmez. Sen burada fideni ödeyeceksin. Aynı zamanda anlaşmanın olan kişinin de bir de amcaoğulları veya yeğenleri bunlarınkini de ödeyeceksin diyor. Bunları ödüyor. Ayetteki ifade şayet kalbinizdeki imanı Allah bilirse, Allah'ın ilminde bu iman varsa bizi biz bilemiyoruz. Görünüş işte kafirlerin safında gözüküyor. Ama Allah'ın katında gerçekten siz iman edenlerdenseniz Allah daha hayırlısını verecek size diyor ayette. Ayette geçtiği gibi verdiği fidyeden daha fazlasını Allah ona lütfetmiştir. Yani demek ki Abbas radıyallahu anh gerçekten de iman sahibi olan kimselerdenmiş. Ve diyor ki yine de ben Allah'tan bağışlanmayı umuyorum. Yani bir ümit içerisinde kesinlikle bak ayetin bildirdiği şey gerçekleşti. Ben iman edenlerdenim demiyor. Fakat Allah'tan bir ümit içerisinde. Bunu da hakimle ve behaki rivayet etmişlerdir. 71. ayet, ''Sana ihanet etmek isterlerse, hainlik yapmak isterlerse, daha önce de Allah'a hainlik etmişlerdi de, o da bozguna uğramalar için onlara karşı imkan vermişti. Şüphez Allah alimdir, hakimdir.'' Esuddi dedi ki, ''Onlar Allah'a inkar etmiş ve ahdini bozmuşlardı. Allah Bedir de onlara karşı im imkan verdi.'' Evet, 72. ayet İman edip hicret eden ve Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla cihad edenler ile barındırıp yardım edenler var ya işte onlar birbirlerinin velileridirler. İman edip hicret etmeyenler de hicret edinceye kadar iman etmiş ama hicret etmemiş. Onlar hicret edinceye kadar sizin için onların belayetlerinden hiçbir şey yoktur. Yani bir belayet Söz konusu değil, dostluk söz konusu değil. Fakat din konusunda sizden yardım isterlerse, bu hicret etmemiş olan kimseler, yardım etmek sizin üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir toplum aleyhine olması hariç, yani Müslümanlar diyelim kafirlerden de olabilir, aranızda anlaşma var, hicret etmemiş olan iman ehli kimseler, Müminlerden, Müslümanlardan yardım istiyor. Kime karşı? Anlaşman bulunan falanca topluluğa karşı, kafir bir topluluğa karşı. Burada buna riayet etmek yoktur. Çünkü senin anlaşman var. Bunu istisna diyor Allah Azze ve Celle. Ancak bu hariç, şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Burayı da Radiyalan diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu veya müfreze gönderdiği zaman kendisine özellikle Allah Teala'dan sakınmasını, Beraberindeki Müslümanlara da hayırla davranmasını öğütlerdi bu müfreze komutanına. Sonra şöyle buyururdu. Dikkat edin bu ifadelere. Allah Teala'nın yolunda onun adıyla savaşın ve kafirlerle çarpışın. Müşriklerden düşmanla karşılaştığınız zaman onları üç şeye davet et. Birini kabul ettiklerinde artık onları bırak. Yani bu üç şeyden birini kabul etti mi artık savaşma. Onları İslam'a davet et, Müslüman olmaya. Şayet kabul ederlerse onlarla savaşma. Sonra onlara kendi ülkelerini bırakıp muhacirlerin yurduna göçmelerini teklif et. Ve bu durumda muhacirlerin lehine olan şeyin onların da lehine olduğunu, muhacirlerin aleyhine olan şeyin onların da aleyhine olacağını söyle. Yani hicret eden Müslümanlar muhacir derken hicret etmiş. Müslüman demek. Demek ki burada ikinci aşama bu. Müslüman oldu ama hicret etmiyor, onunla savaşamıyoruz. Müslüman olduğu zaman bir teklif daha yap. Hicret etmesi lazım. Yani bunu da teklif et. Bunu yaparsa, hicret eden diğer Müslümanlarla aynı haklara sahip olacaklar. Eğer hicreti kabul etmezlerse, yani İslam'ın emirlerinin dinamik olarak yaşandığı, emir ve nehilerin ikame edildiği, Allah'ın had cezalarının ikame edildiği, o ortama hicret etmezlerse, Bedevi Müslümanların hükmünde olacaklarını, müminlere uygulanan Allah Teala'nın hükümlerinin onlarında üzerine uygulanacağını bildir. Müslümanlarla birlikte savaşmadıkları sürece, yani fiili olarak cihada katılmadıkları sürece ganimetten ve vergiden pay alamayacaklarını söyle. Şayet kabul etmezlerse, yani bu ikinci şartta kabul etmedi, onlardan cizye iste. Cizyeye razı olurlarsa Onları bırak. Yani vergi vermeye, Müslümanlara vergi vermeye razı olurlarsa onları bırak. Ama cizyeye de karşı çıkarlarsa, cizye vermeyi de kabul etmezlerse, Allah Teala'dan yardım dile ve onlarla savaş. Kale halkını kuşatırsan ve senden Allah'ın zimmetini, Allah'ın güvencesini ve Nebisinin zimmetini isterlerse, onlara ne Allah'ın zimmetini ne de Nebisinin zimmetini ver. Lakin onlara kendi zimmetini ve arkadaşlarının zimmetini ver. Yani ne demek bu? Allah ve Rasul adına zimmet veremez bu komutan ama kendi ve ordusunun zimmetini verir. Yani onlardan yana güvence verir. Bizim ordumuz sana saldırmayacak diye. Ama Allah'tan, Resulü'nden bir tehdit gelir. ondan aleyhinde bir vahiy gelir. E buna kimse güvence veremez. Ama kendi şeyini verirsin. Mesela bir birlik göndermiş, kaleyi kuşatmış. İşte biz sana saldırmayacağız. Böyle bir güvence isteyebilirler. Ve sen kendi adına ve ordun adına bunu verebilirsin diyor. Zira sizlerin kendi zimmetinizi delmeniz, Allah'ın zimmetini ve Resul'ün zimmetini delmenizden ehvendir. Yani bir de böyle bir zimmet verilince Allah adına, Rasul adına verip de buna muhalefet etmek halinde olacak şeyle kendi namına verip de kendi adına kalleşlik yapmak, bir nevi hiyanet yapmak bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Bir kale halkını kuşatırsan ve senden Allah'ın hükmü üzere muamele etmeni isterlerse onlara Allah'ın hükmü üzere muamele etme. Lakin onlara kendi hükmün üzere muamele et. Zira onlar hakkında Allah'ın hükmüne isabet edip etmediğini bilemezsin. Bunu Müslim ve Ahmed bin Hanbel sahibi isnatlar rivayet etmişlerdir. Buradaki işte Allah'ın hükmüyle hükmetmeni istediklerinde böyle yapma demes Allah Resulü aleyhissatvesal işte bir önceki maddede açıklandığı gibi Allah'ın hükmüyle hükmetme demek şu demek. Mesela Allah'ın hükmü insanların kalplerinde olanı bilmektir. Yani Allah kadına münafık diye bir sınıf yok demiştik. Yani bir kimse imana aykırı gözüken bir fiilde bulunduğu zaman Allah'ın hükmü ayrıdır. Yani bunu küfürden mi yaptı, kalbinde küfürden mi yaptı yoksa cehaletten, kasıtsızlıktan, şundan, bundan belli mazeretlerden mi yaptı e bunu, burada Allah için bilgisizlik söz konusu değil. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kalplerin özünü de bilendir. Ama insanlar bunu bilemez. Bilemeyebilir. Senden Allah'ın hükmünü isterlerse sakın onlara Allah'ın hükmüyle hükmetme. Yani onlara Müslüman hükmü oh. uygula. Mümin hükmü değil. Onlara Allah'ın hükmüyle hükmetmek demek mümin hükmü vermek veya kafir hükmü vermektir. Senin hükmün nedir? Bize göre ehli İslam yani kıblemize yönelen Kimseyi? Biz Ehl-i İslam kabul ederiz. Kestiğimizi yiyen, kıblarımıza yönelen, namaz kılan, zekat veren. Bunlar Ehl-i İslam'dır. Ehl-i İslam olmasına rağmen kalbinde kıvr olabilir, münafık olabilir, zındık olabilir. Bizim hükmümüz bunlara geçmez. Yani onlar kanlarını, canlarını, mallarını korumuş olurlar. Bütün insanlar kadında böyledir. Ama Allah kadında böyle bir şey yok. Yani mesela biz zındık düşünün. İslam'a düşmanlık ettikçe ediyor. Fakat İslam'ı iddia ediyor buna rağmen. Allah ona öyle bir bela verir. Yerin dibine geçirir. O Allah'ın vereceği bir ceza olabilir. Ama Müslümanlar bunu işte kadı tarafından hüccet-i kames yapılıp yetkili bir ceza verilmedikçe Müslümanlar bunu yapamıyor. Burada anlatılan da bu. Sen Allah'ın hükmüne isabet etmeyeceğini bilemezsin. Kendi hükmünü ver. Yani kendi hükmün nedir? Benim hükmüm yani beşer olarak benim hükmüm nedir? Bir adam ehli İslam olduğunu söyler, namaz kılar, zekat verir, İslam'ın zahir emirlerini yerine getirir. Ben ona Müslüman derim. Mümin diyemem. Bu benim hükmüm değil. Bir kimseye mümin demek benim hükmüm olamaz. Allah'ın hükmüdür ama. Allah falanca mümindir der veya Resulü. O Allah'ın hükmüdür. Kalpleri bilenin hükmüdür. Veya bir kimse işte Abbas Radiyallahu ile Ebul örneğinde olduğu gibi müşriklerin savaşının safında savaşmış. Ben ona kafir derim. Niye? Kafirin safında savaşıyor. Ama aslında o iman sahibi. Bize düşen şey burada zahire göre hükmetmek. Kafirin safında, Müslümana karşı savaşıyorsa sen işte o iman sahibiydi falan filandı diyerek Allah'ın hükmüyle hükmedemezsin burada. O kafirin safında bir da ehlinin arasında falanca aslında bidat ehli değil veya cehalettir falan filan. Yok. O bidat ehlinin arasında. Onlarla beraber. Kalbini Allah bilir. Bize düşen zahire göre hükmetmek. İşte bizim aramızda işte falanca bidat sahibi. Ama bizim aramızda. Sünnilerin arasında yani. Ehli sünnetin arasında henüz. Nifak ehli olabilir. Onu ishar etmedikçe bu ortaya çıkıp da onun hakkında yetkili hüküm verilmedikçe insanların işte Allah'ın hükmüyle hükmetmeye girişmemesi bu açıdan önemli. İbn-i Abbas Radyalama diyor ki, hicret eden mümin hicret etmeyen müminin velisi ve mirasçısı olamıyordu. Aynı şekilde hicret etmeyen mümin de hicret eden müminin velisi ve mirasçısı olamıyordu. Bu uygulama Mekke fethedilip de insanlar akın akın İslam'a girince Enfal 75. ayetiyle nesf edildi. Yani daha önceden işte bu hicret eden müminler birbirlerine varis bile oluyordu. Yani velilik ifadesi buradan dolayı söyleniyor ayette. birbirlerine varis oluncaya kadar yani tıpkı işte bu öz akrabalığın yerine geçen bir iman akrabalığı oluşuyordu. Öyle bir şey vardı. Fakat Mekke fethedilip de insanlar akın akın İslam'a girince bu neshedildi. Katade dedi ki, Müslümanların anlaşmalı oldukları kavimlerle savaşmaları yasaklandı. Vallahi Müslüman kardeşinin kanı senin için daha kutsaldır ve senin üzerine daha fazla hakkı vardır. Yani anlaşmalı bir kafirin bile, yani onunla savaşman bile yasak. Kafir ama aranda anlaşma var. Yani tabi olduğun devlet, Müslüman devlet onlarla anlaşma yapmış. O kafirin kanına dokunamıyorsun. Katade buradan diyor ki işte Müslüman kardeşinin senin üzerinde daha fazla hakkı vardır. Yani Allah'ın yasakları, hürmeti burada daha fazladır. Bu sebeple sakın Müslüman birinin kanına bulaşma imasında bulunuyor. Allah izin verirse 73. ayetle kafirlerin birbirlerinin dostları oluşu. Bir sonraki derste devam edelim. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve Estafrukeyto Bilek. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. ve Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. yani Hayır. Hayır. Hayır. Mesela Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Haricilere bu ayet, bu hadis-i şerif söylediğimde olur mu böyle şey diyor? Yani bu sahip olamaz dedim. Sahip Müslim de bu hadis. Sahip Müslim'de gelen bir hadis. Burada Allah'ın hükmünü anlamak lazım. Bir kimseye dolayısıyla harciler zaten haricilikten döndüğünde veya işte bu tekfir işinden bıktığında doğrudan mürciye oluyor. Mesela yazmışlar bir kitap, tekfir yanılgısı diye. Tekfir bir yanılgı değil. Tekfir, İslam'ın hükümlerinden bir hükümdür. Kafiri tekvir etmek gerekir. Ama zamanında hep e, yamuk işler yaptıklarından, haksız tekvirlerde bulunduklarından, tekviri bu sefer komple iptal eder bir çizgiye geliyorlar. Kafiri tekvir edeceksin. Yani kafir derken burada Hristiyan, Yahudi veya batıl e, dinleri benimseyen kişileri kastediyoruz. Ehli İslam olmasına rağmen, Ehli İslam, kendisini İslam'a nispet etmesine rağmen bu batıl ideolojileri reddetmeyen, bunları batıl görmeyen münafıklar da var. Münafıkların nifağını görmezden gelemez. Bunlar tekfiri güya bırakmış gözüküyorlar. Bu sefer tekfir etmediği kişileri mümin vasfında görüyorlar. Yine Allah'ın hükmüne e, müdahale ediyorlar yani. Kişiler hakkındaki Allah'ın hükmüne müdahale ediyorlar kalplerini biliyormuş gibi. Müslümanlar arasında münafık yoktur onlara göre. Mürciye oluş, oluşmuşlar. Artık mürciye haline gelmişler. Tekfiri bırakmışlar, mürciye haline gelmişler. Zaten tekfir ederken de aynıydılar, farklı değildiler. Tekfir ederken e, tekfir etmediği kimselere mümin görüyorlardı. Mümineştir Müslüman. Hayır. Biz Müslüman gördüğümüz kimseler içerisinde yani zındık olan vardır, münafık olan vardır, salih Müslümanlar vardır. Biz kendilerinden hayır gördüklerimize ona göre, şer gördüklerimize ona göre, Ömer Radyalan dediği gibi artık vahiy kesildi diyor, aramızda vahiy yok. Biz insanlar da zahire çıkardıklarına göre muamele ederiz diyor. Bu ümmet arasında evet fasıklar var, münafıklar var, büyük günah sahipleri var, küçük günah sahipleri var, salih insanlar var. Hepsi var bu ümmet içerisinde. Bidat ehli var hakeza. Şimdi Bida reddedilmesini de bu sefer tekbir gibi görüyor. Bu onların işte kalplerinin bozukluğundan, münafıklıklarından, İslam'a gerektiği gibi inanmadıklarından, yani kitabı ve sünnete gereken değeri vermediklerinden. Dedik ya bunlar ölçüsüzdürler, severken de kabullerinde ölçüsüzdürler, reddederken de, buğz ederken de bu buğzlarında, düşmanlıklarında ölçüsüzdürler. Tekfir ettiler, ettiler. Sonra e, İhvan i müslimin zihniyeti, şu an yaygın olan bu ihvancılar, tekfir ettiler. Şimdi tekfirden bıktılar, bu kötü bir yolmuş. İşte biz bunu bıraktık, terk ettik. Şimdi bu sefer bidat ehlinden teberriyi bile inkar ediyorlar. Bunu bir tekfir olarak görüyorlar. Bu bir tekfirciliktir diyor. İşte bizim selamımız almıyor. Bak bu tekfircilik, arkamıza namaz kılmıyor. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri olduğu için böyle. Yani senin arkanda namaz kılarken veya bir ikisinin arkasında namaz kıldığımızda bu onu işte mümin gördüğümüzden, Allah katında evliya gördüğümüzden değil ki biz bunu bilemeyiz zaten. Biz onu Müslüman gördüğümüzden. Yani zahirinde yani biz kendi görüşümüzü terk etmişiz bu konuda. Kitap ve sünnet ne, de, ne diyor? Sadece ona tabi oluyoruz. Falanca birisi var ama hiç arkasından namaz kılasım gelmiyor. Ama kitap sünnet diyor ki kılacaksın. Yüz çeviremezsin. Şahsi olan şeylerini terk edeceksin. bu Buğzunda da sevginde de böyle. Falancayı çok seviyorsun ama o Allah'ın düşmanı veya bir bidatçı. Bunu terk edeceksin. Yani şeriat hevaları Allah'ın dinine tabi kılmayı gerektiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edildiği gibi. İşte kişi hevasını benim getirdiklerime tabi kılmadıkça iman etmiş olmaz diye. Her ne kadar bunun isnadı hakkında ileri geri söz söylenmişse de bu Ahzab Suresi 36. ayetiyle aynı manadadır. Allah ve Resulü bir işe hükmettikleri zaman iman etmiş hiçbir erkeğe veya kadına artık başka bir şey tercih etme hakkı yoktur buyuruyor ayette. Yine Tevbe, e, Nisa 65. ayetinde e, çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp da Verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden tam anlamıyla teslim olmakça iman etmiş olmazlar diyor. Yani burada imanın nef var bakın. İman nef olmasına rağmen bu sıfattaki insanlardan İslam nef değil. Yani bunlar Müslüman değildir denmiyor. Zurt bu yüzden mesela hakkında bu ayetin indiği kişiye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafir muamelesi yapmamıştır. Kab'in Malik kıssasını biliyorsunuz. Sahabelerden daha başka kimseler de var. Hatta e, Zeyd, anh, Zeyd bin Sabit radıyallahu e, Abdullah bin Ubey bin Selül'ü ilk şikayet ilk münafıklığına şahit olan o idi. Allah Resulü'ne şikayet ediyor, bundan dolayı Allah Resulü ona tavır yapıyordu. Günlerce e, bu tavrın etkisini hissetmişti Zeyd radıyallahu Ne için? Laf taşıdığı için. Belki yanlış duydum, belki emin olunamadığı bir şey aktardım diye. Ta ki Allah Azze ve Celle ayet indirdi. i̇bn Bey'in münafıklığı ortaya çıktı. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun gönlünü aldı. kab Malik olayında da böyle. Şimdi bakın, bir münafı şikayet ediyor ama bundan dolayı kendisine tavır yapılıyor. Ondan sonra ayet iniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, durumu düzeltiyor hemen. Onunla arayı düzeltiyor diğerine karşı almaz gereken tavrı alıyor. Bu açıkta münafıklığı koyan birisi. Kab'in Malik işte tedükten geri kalmış. Bunda da mazeretleri var ama o mazeret dile getirmiyor. Yani münafıklar sudan sebepler bile söylese bak münafıklar diyoruz. Mazeret söylüyor, gerekçe gösteriyor ve bu gerekçeye sığınarak işte yeminlerine kalkan edinirler diyor ya ayette. Yeminler ediyorlar. Bununla kendilerini Suçsuzmuş gibi gösteriyorlar. Ve hiçbir ceza almıyorlar. Selam kesilmesi gibi hiçbir şey uygulanmıyor bunlara. Münafığa uygulanmıyor bak geri geldiği zaman. Ama bazen samimi bir Müslüman, Kab'in Malik Radyalan gibi birisine, 50 gün boyunca tavır uygulanıyor. Yani bu samimi Müslüman. Münafık değil. Ama ortaya koyacak hiçbir mazereti yoktu. Yalandan bir e, mazeret söylemek istemedi. Diğerleri gibi o da söyleyebilir, o münafıklık yapmadı. Münafıklık yapmadı diye bu cezayı aldı. Niye? Ortada bir suç var. O suçta cezalandırılmadan bırakılmadı. Fakat bununla beraber münafıklarla selam veriliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilişkisi devam ediyor. Akhlebalarıyla, sahabesiyle ilişkiler devam ediyor. Yani görünüşte diyor ki, ben şunu şu sebepten yaptım. Öyle mi? Tamam. Bunun doğruluğunu araştırma diye bir şey yok. Yani ortaya koyduğu mazeret ne derece geçerli, gizlilikler araştırma yok. Ortaya koyduğu şeye bakıyoruz. Ama kabin malik ne yapmış? Cihattan geri kalmış. Cihattan geri kalmış, ortaya bir sebep koymuyor. Halbuki var, sebebi de var ama bunu zikrederek, yani bunlar gerçekçi sebepler değil, kendi vicdanında bunu değerlendiriyor. Yani bu cihattan geri kalmaya gerektirecek şeyler değil. Ben asıl geri kalma da ürünler boy vermişti, ben bunları yarıda bırakmak istemedim. Asıl sebebi kendisi biliyor. İnsan kendi nefsi üzerine basiret sahibidir ve burada samimi davranıyor. Fakat bu yapılan yanlış, cihattan geri kalma sebebiyle ona bu tavır uygulanıyor. Bugün bidat ehline karşı cihatta da geri kalan bu konumda. İbn-i Teymiyya olan söylediği gibi. Yani bu da münafıklarla bir cihattır. Bir de deminin reddiye meselesi. Çünkü nasıl kafirlerle dışta cihad edildiği gibi Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde münafıklarla da cihadı emretmiş ve onlara galiz, kaba davranmayı emretmiştir. Ama bakıyorsun, münafıklar kimler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Huzeyfer Radiyallahu anh'ın hadisine dikkat edin. Asıl nifak diyor o zamandı. Şimdiki diyor farklı bir şey diyor. Yani şimdi nifaklarını hep aça vuruyorlar artık diyor. Niye? Çünkü Allah Resulü gitti, vahiy kesildi. Vahiy kesilince ne oldu? Münafıklar daha cesur olmaya başladılar. Allah Resulü hayattayken hemen vahiy iniyordu haklarında. Bunlar hemen özür dilemek zorunda kalıyorlar veya gizlenmek zorunda kalıyorlar. Peşe buşa kaçıyorlardı. Hilafet varken, Raşid hilafet varken yine onlar hakkında bir ceza vardı. Şikayetlerin gidip de cezalandırması, vahiyle değil de bir şekilde bunların yaptıklarını ortaya çıkıp da cezalandırılması. Mesela Sabiq el-Eslemi gibi birisi e, sırf müteşabih meseleleri soruyor. ısrarla soruyor. Israrla sorunca Ömer Radyoğlu bunu cezalandırıyor. Sopa vuruyor ve sürgüne gönderiyor. Kimse bunla konuşmasın diyor. Selam vermesin, oturmasın diyor. Hilafetin olduğu zamanda da İslam hükümleriyle sahih hilafetin olduğu zamanda da böyle bir uygulama vardı. Münafıklar bundan da çekiniyordu. Vahik gitmişti ama Şikayet mekanizması var. Müslümanların kontrol mekanizması var. Sahih akide ortada. Sahih değerlere e, batı olan şeyleri arz etme mekanizması var. E bu gitti şimdi. Müslümanlar dağıldı, fırka fırka oldu. Hatta devlet devlet bölündüler. Böyle bir ortamda ne var? Münafıklar akidelerini, sapık akidelerini net bir şekilde ortaya koyuyorlar. İşte biz bunlara bidat fırkaları diyoruz. Allah Resulü'nün getirdiğine aykırı itikat ve görüşler. Bunlar arasında küfür olanlar var. Ciddi sapıklık olanlar var. hatta benzeyen sapıklık olanlar da var. Bunlara karşı işte dışta düşmanlara, harb ile yapılan cihatta olduğu gibi ilim ehlinin ilim delilleriyle bir cihadı devam ediyor. Ve Allah Azze ve Celle kitabında münafıkları kafirlerden daha fazla zikretmiştir. Daha fazla özelliklerini belirtmiştir. Kafirler bellidir çünkü. Ama münafıklar Kendilerini gizlerler. İşte bugün de bazı ayetleri gördük bu münafıkların sıfatlarından. E, kendilerini gizlerler. Hatta bizimle beraber, Müslümanlarla beraber savaşırlar düşmana karşı. İşte bir daha evini da eleştiriyor gözükürler. Ama onların itikatlarından da geri kalmazlar. Bazıları mesela nasıl Mekke döneminde, Medine döneminde estağfurullah. E, biz hem Hristiyanlarla, Yahudilerle otururuz, hem Müslümanlarla otururuz deyip münafıklık yapıyordu. Yani hak neredeyse oradan alırız diyen kimseler vardı. İşte günümüzde de ben Şi ile de otururum, Rafızı ile de otururum, Harci ile de otururum, Mürce ile de, Sufi ile de, ben hepsinden hakkı alırım diyen e, çok bilmişler var. Bidad Eylül ile beraber oturmayı veya bunların sohbetlerini dinlemeyi e, hoş gören kimseler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise e, bu şeylerden yasaklıyor, bu ortamlardan yasaklıyor. Bu tabii münafık olan kimsenin hoşuna gitmiyor. Münafık hakikatte Allah'ın ahiret gününe, hesap gününe iman etmiyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında pek çok yerde e, ölümden sonra dirilişin inkarından bahseder. Hep bunun üzerine vurgular. Din gününü inkardan, hesap gününü inkardan bahsediyor hep. Ve bu kitap Müslümanlara indi. Yani bu kitap materyalistlere inmedi. Ateistlere inmedi. Muhataplar şu anda ateistler, materyalistler değil. Müslümanlar. Ve Allah Azze ve Celle ısrarla bu vurguyu yapıyor. Hesap günü, kabir hayatı, ondan sonra diriliş. Hep bunlarla, ahiret hayatıyla Müslümanları sakındırıyor. Bunun inkarından bahsediyor hep. Bunu inkar ettiği için namaz kılmıyor. Bunu inkar ettiği için işte insanların yanında namaz süslüyor, yalnızken umursamıyor. Bunu inkar ettiği için hem onunla hem bununla farklı akidelerle, insanlarla e, bir araya geliyor. Bunun hesabının olduğunu düşünmüyor. Yaptığı şeyi bir kötülük olarak da görmüyor. Ve kendisi münkerden yasaklandığında, e, İbn-i Mesud gelen rivayette olduğu gibi münafık. Günahlarını burnunun ucuna konan bir sinek gibi görür hatasını. Ve kişilerinde gidecek, uçacaktır. Böyle görür. Mümin ise, Salih Kulu ise bir e, günahlarını sırtındaki bir dağ gibi görür. Müslümanlara, Allah Resulü Aleyhisselatü Zaman'daki Müslümanlara bakıyorsun, münafıklıklarından endişe ediyorlar. Acaba ben münafık mıyım diye. Ama gerçekten münafık olanlarda bu endişe yoktur. Bu sebeple bunlar, kendileri hakkında hiç böyle münafıklık endişesi taşımadıkları için, ben nifaktan beriyim, nifaktan uzağım, ben samimiyim, kendilerini böyle inandıkları için, eleştirildiklerinde kesinlikle kabullenemiyorlar. Bu onlara acayip zul geliyor. Benim gibi bir insan nasıl eleştirilir? Ve bu onların dinden çıkışlarına kadar gidiyor. Tıpkı Cebelebin Eyhem'in kıssası gibi. Cebele bin Eyhem Ömer radıyallah zamanında Müslüman oluyor. Koskoca kral Cebelebin Eyhem. Yani kral Müslüman oluyor. Krallığı terk edip de Müslüman olduğu için ayrı bir şey bekliyor. Bir hac esnasında herhalde Müslümanlardan birinin biri onun ayağına basıyor. Bu da basıyor tokadı. Ömer Radyalan'a şikayete geliyor. Ömer Radyalan kısas istiyor. O Daha ona kısas olarak tokadı vuruyor. O bunu kaldıramıyor. Benim gibi birisi işte krallığı terk etmiş, Müslüman olmuş. Nasıl olur da sıradan birisiyle eşit görülür diye. Terk ediyor İstanbul'a. İstanbul'a kaçıyor. O zaman bizansların elinde olan kumyanın elinde olan. İstanbul'a kaçır, or oraya yerleşiyor. Sonradan çok pişman olduğu, bazı şiirler yazdığı rivayet edilir. Şimdi, bazıları böyle bir imana, böyle bir inanışa sahip olduğu için, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın samimi ümmeti, ashabı, Allah Resulü'nün çok ağır sözlerine muhatap olmuşlar. Bunlar arasında Muaz bin Cebel'i görebiliyoruz, Muaviye Radiyallahu'nu görebiliyoruz veya daha başka sahabiler, bazen Ali Radiyallahu'na Şimdi düşünün, gece namazına kaldırmaya geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gece namazı farz mı? Farz değil. Diyor ki Ali radıyallahu anh, Ne Allah'ın Resulü ruhlarımız Allah'ın elindedir. Dilerse uyandırır, dilerse bırakır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dizlerine vurarak gidiyor ve insan çok tartışmacı, çok e, nankördür. Bu ayeti okuyarak gidiyor. Ve bunun muhatabı Ali radıyallahu anh. Yani sahabeler içerisinde Allah Resulü ve Vesselam'dan çok değişik sözlere muhatap olan kimseler vardı. Yine sahabe e, böyleydi. Sahabeden ilim alan insanlar içerisinde çok ağır sözlerine muhatap olmuşlardı. Fakat onlar hep kendi nefislerini e, ezme konusunda, muhasebe konusunda dirayetli olduklarından mesela bir kimse gerçekten ben acaba münafıklardan mıyım? Bunu riya olarak değil de samimi olarak sorguluyorsa, bundan endişe ediyorsa, kendisine eleştiride bulunan, hatasını ikaz eden bir kimseden yüksünmez. Sen kendine bak. Ben senden hayırlıyım dercesine. Asıl sen kendine bak. Sen de zaten şöyle yapmıyor musun? Böyle şeylere girişmez. Haklısın, Allah razı olsun. Ben hatamı düzelteceğim der, böyle bir şeye bakar. Bakıyorsun Abdurrahman bin Af, Ümmü Selemi'ye geliyor, ağlıyor. Yani ben münafıklardan olduğundan endişe ediyorum. Ki düşünün, ilgili ayetler geçti. Mekke döneminde hadi savaşalım diyen Abdurrahman bin Af, o zaman savaş izni yoktu. Medine'de savaş emredilince ağırdan alanlardan birisi. Ve bundan dolayı endişeleniyor. Sebeplerden birisi bu. Yani haklı da bir sebebi var görünüşte. Fakat o cennetle müjdelenmiş. Yani şunu tutup da işte bu bunu sildi demiyor. Yani ben artık cennetle müjdelendim. Şu gitti demiyor yani. Ama biz de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmete hakkında bir tehlike olarak bunu uyarmış zaten. Yani bazı kimseler gelecek. İşte Kur'an'ı çok güzel okuyacaklar. Şöyle şöyle özellikleri olacak. Var mı bizim gibi Kur'an okuyan diyecekler. Var mı bizim gibi amel eden diyecekler. Siz bunda hayır görüyor musunuz diyor. Yani kendilerini beğenecek bir topluluktan bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve sahabeler kınıyor, nasıl olur Allah'ın Resulü, nasıl böyle kimseler çıkar diye. Bunlar olacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Kur'an okuması güzel, tamam. Güzelce Kur'an okuyor. Ama bunu, işte ben Kur'an okudum, tamam. Ben Kur'an'ı ezberledim, hafız oldum, bununla övünme yok. Bununla kendini bir fazlet bilme yok. Bakın Abbas anhın da kıssasını anlattık şimdi. Geçti şeyde yani bu iman edenlerden ama kafirlerin savaşına savaşmış, iman sahibi olup da müşrik muamelesi gören birisi. Ve gördünüz mü Allah beni haklı çıkardı böyle bir şey girmiyor bak. Haklı çıkıyor, yani onun iman sahibi olduğu çıkıyor fakat o ortamda yaptığı, tavır aldığı taraf müşriklerden yana Müslümanlara karşı bir savaşa çıkmış. Burada haklı Müslümanlar Hayır ben iman sahibiyim nasıl benim gibi birisine böyle davranılır? Üstelik ben peygamberin amcasıyım. Böyle bir iddiaları yok bak. Allah Azze ve Celle ayetinde dediği gibi, eğer sizin kalbinizde iman olduğunu biliyorsa Allah, Allah'ın ilminde bu, iman varsa, bu fidye olarak verdiklerinizden fazlasını verecek size diyor ayette, vaat ediyor. Ve bu vaat gerçekleşiyor Rabb'in adıyla hakkında. Bunu görüyor, gözleriyle görüyor, hayatında görüyor. Bak gördünüz mü, bende böyle bu durum ortaya çıktı diye, bir güvene kapılmıyor. Bilakis halen daha bir ümit içerisinde. Ben diyor yine de bağışlanmayı umuyorum Allah'tan diyor. Yani kesindir diye, diyemiyorum diyor. Bağışlandım kesin. O zamanki iman sahiplerinden olduğum kesin demiyor bu hadiseler karşısında. Yani Ömer radıyallahu anh hakkındaki hadisleri biliyor. Ömer radıyallahu anh da biliyor. Yani Uhud dağı sarsıldığı zaman senin üstünde bir sıddık, bir şehit, iki şehit var diyor. Bunlardan birisi Ömerle Osman radıyullah. Diğer sıddıkta Öbekir radıyullah. Buna şahit olan birisi böyle olmasına rağmen cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen Huzeyfer radıyallahu anh'ı sıkıştırıyordu. O münafıkların arasında ben de mı Allah için doğru söyle diyor. Yani kendisi hakkında hep bu en şeyi taşıyor. Yani bu Allah'ın ve Resulünün vaadine im iman etmemekten dolayı değil. Bu yaptıklarıyla güvene e, kapılmama, kendini den dolayı. Bu ucu oluştuğu zaman işte batılı reddedildiğinde bu sefer batılı savunur konuma geçiyor insan. Yani bu nefis terbiyesi, nefsin hakikatim tanıma olmadığında bu sefer batılı reddedildiğinde bu batılı artık hak gibi görmeye başlıyor. Halbuki daha dün kendisi bunu batıl olarak itiraf ediyordu. Evet bu batıl diyordu. Fakat aynı batla kendisi düştüğünde veya kendisi ortaya çıktığında ve reddedildiğinde bu sefer bakıyorsunuz, bu batılı sahiplenmeye başlıyor. Benim gibi bir insana nasıl bu reddiye verilir? İlk hareket noktası bu. Benim gibi bir insandan nasıl selam kesilir? Halbuki biz en alttan e, almalıydık nefsimizi. Burada selam kesecek bir adam varsa, benim, yani bu insanlar benim gerçek halimi bilseler hiçbir yüzüme bakmaz bu itirafı yapması lazımdı. Kim bunun aksini iddia edebilir ki? Yani her halimizi biz birbirimizin bilmiyoruz. Bilmediğimiz için birbirimize karşı bakacak yüzümüz var. Ama bunlar Allah biliyor. Allah'a karşı Allah aldatamazsın ki. Hadi bu kadar insanı aldattın. Eğer ahiret gününe iman ediyorsan ve bunun bir hesabı olacağını biliyorsan bu insanlarla da karşılaşacaksın, Rabbinle de karşılaşacaksın ve herkesin bütün mahlukatının huzurunda Rezil edileceksin Allah dilerse. Dilerse de bağışlar. Biz o bağışlaması için uğraşıyoruz. Yoksa şayet inceden inceye Allah hesaba çekip bunlarla rezletmeye kalksın, bizim elle tutulur bir tarafımız yok hiçbirimizin. Yani biz bunun şey içerisindeyiz. Yani Allah'ın affını talep ediyoruz. Bu sebeple kendimizde bir büyüklük gördüğümüzde, Evet, batılımızın reddedilmesi ilk önce nefsimizin gururuna dokunarak başlar. Bu nefsin gururu, nefsin ucu bu sebebiyle batıl savunulur hale gelir. Bidadeli bugün bu sebeple revaçta. Bidadeli'nin eskiden yüzüne bakılmazdı. Sahabenin döneminde, tabinin döneminde, tabiin döneminde, onlar fırkaydı ama yüzlerine bakılan bir hırka değildi. Değer verilmezdi. Mevki sahibi değillerdi. Makam sahibi değillerdi. Onlar böylelerken Hiçbir şeye sahip değillerken bunlardan selam kesilmesi başka bir ecir kazandırır. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir Amr bin Ubeyde'l-Mutezili dönemin halifesi, halifesine bağlı olan Müslümanlar, İslam devletine, azametine bağlı olan Müslümanlar, izzet sahibi o zaman Müslümanlar, bu itilip kakılan, kendisine değer verilmeyen, makam sahibi olmayan, televizyonu olmayan, gazetesi olmayan, kitapları olmayan bir e, sıradan bir insan konumunda. Meclislere alınıp sokulmuyor. Bundan selam kesmek e, kişiye ne kaybettirir öyle bir ortamda? Aslında bir şey kaybettirmezdi. Ama bunu yapmadı bazıları. Yapmadı ki onun akidesi bugünlere kadar geldi bak. Takipçileri oldu. Bazıları bu kadar basit bir şey yapmadığı için tıpkı hadiste bildirildiği gibi bir münker ortaya çıkar da onu engelleyebilecek haldelerken insanlar ona karşı çıkmazsa Allah o münkeri öyle bir yaygınlaştırır ki artık engel olmak isteseler engel olmaya güç getiremezler diyor. Şu an böyle. Pek çok 70 ki fırkan bidatı böyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam halbuki basit bir şey söylüyordu o zaman için. Selamı kes bunlarla oturma. Bazıları oturdu, oturanlar oldu. Oturanlar oldu ki onlar fikirlerini yaydılar. Bugün öyle bir hale geldi ki, dediğimiz gibi televizyonlar ellerinde, radyolar ellerinde, gazeteler, basın, şunlar bunlar, hükümetler, makamlar, koltuklar. Sen bugün e, sıradan bir Müslüman olarak bidat ehlinden selamı kesip, alakayı kesip bunların meclislerine oturmadığında dünya hayatın aksıyor, sosyal hayatın aksıyor, şunlar bunlar aksıyor. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü'ne vaat ediyor ki işte o gariplere müjdeler olsun. Onlar sünnete tutunma olsun da sanki kor avuçlamış gibidirler. Peki bu bidatliler, bidatçilerle, bidat ehliyle Allah'ın ve Resulünün emirlerini terk ederek onlarla haşır neşir olan, dünyalarını gününü gün ederek yaşayan insanlar şu hadisin neresindeler? Yani onlar hangi kordan tutuyorlar acaba? Hangi garipliği yaşıyorlar? Ondan sonra nasıl sünnet ehli olduklarını iddia edebiliyorlar. Sünnet demek menheç demek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o korkutmaktan bahsettiği sünnet sarık sarmak değil, dişleri misvaklamak değil, şalvar veya izar giymek değil. Onun e, akidevi değerleri, bu akidevi değerlere göre şekillenen amelleri, çünkü biz inanıyoruz ki kalbin itikadıyla ile alan amelleri arasında ayrılmazlık bağı vardır kalp nasılsa azaların amelleri ona göre cereyan eder. Bir adam kalbi, işte ben kitap ve sünnete bağlı, selefin menhecine göre itkaz eden bir Müslümanım derken azalarından selefe muhalif, kitabı ve sünnete aykırı fiiller dökülemez. Dökülmemeli. Eğer dökülürse hatayla olmalı, yanlışlıkla olmalı ve bundan hemen özür dilenen bir hali olmalı bu davranışların. Ama genel geçer bir hali ise bir adamın, kitabı ve sünnete muhalefeti sürekli takip edilen bir tarz haline getirmişse artık buna yapacak bir şey yoktur. Bizim o belaya, o pisliğe bulaşmamamız için aynı duruma düşmememiz için o tavrı koymamız lazım. Allah için bu etmek, Allah için sevmek derken kitap ve sünnette gelen vela ve berâ, bunun için vacip kılınmıştır. Ha, benim bunu yapamıyorum. Diyor, inanın bu zaten insanın acizliğinden dolayı böyle emredilmiştir. Bazen mesela bir münkeri kalbimizde buz etmeyebilir. Yani imanımızdaki zayıflıktan kaynaklıdır bu da. Münkeri görürsün, yani o kadar sıradanlaşmıştır ki o münkeri görürsün kalbin buz etmez. Kalbin o münkere alışmasın diye o kendini ortadan uzaklaştırırsın. O daha kötü çünkü. Eğer o buğz etmeme hal devam ederse zerre kadar iman yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Münker bulunan bir kitabın ve sünnetin münker dediği bir şeye karşı. Buuzun yoksa, nefretin yoksa eğer kalbinde. Eğer kişi böyle bir ortamı terk etmezse o kalpteki buğz da tamamen yok olur. Zina eden bir toplumun içerisinde yaşayan bir insan, açık saçıklığın içerisinde yaşayan bir insan, sürekli o ortamda yaşaya yaşaya kalbindeki bu zamanla erir gider. Buzla kalmaz artık. Eğer o ortamda devam ediyorsa, o buzla kalmaz. O buzun kalmaması demek, artık imanın kalmadığı demektir. Bidatlere karşı, işlenen bidatlere karşı kişi eğer gerçekten bidatin Kadrini, değerini bilse, aleyhindeki kadri, onun kötülüğünü bilse, Allah'ın şeriatını değiştirmektir bu. Allah'ın izin vermediği şey dinde meşru kılmaktır. Bidat, Şura 20. ayetinde geçtiği gibi. Bunun kötülüğünü bilse, işte karşıda videoyla İslam'a davet yapılıyormuş. Buna rağmen orada oturmaya devam etmez. Çünkü belki ilk önce bu kalbi buz ederek oturur. İşte video haramdır, bidattir diye. İlk, i̇lk önce böyledir. Ama iki olur, üç olur, artık şu buzda kalmaz. İşte böyle, bu buzun en azından devam etmesi, imanın muhafazası için hiç olmazsa bu ortam terk edilsin ki aşinalık olmasın haramlara, bidatlere karşı. Bugün dernekçiler, bidatçiler, bidatçı gruplar, hangi birine bakarsanız bakın, bu hasletlerini yitirmişlerdir. Onlar, yani beraber çalıştığımız kimseler olduğu için Zamanda videoya haram diyen belli şeyleri çizgileri olan insanlardı. Ama göre göre sürekli işliye işliye, tam da işliyor, ses çıkarmıyor. Bunun gibi şeylerle ne oldu? İşte kalpteki şu buzla kalmadı onlarda. Allah korusun. Ondan sonra da bırakın buzu savunur hale geldiler. Oyu kullanmayı savunur hale geldiler. Videoyu savunur hale geldiler. Şunu bunu savunur hale geldiler vesaire vesaire. Bakın yapılabilecek bir şeyi terk etmekten ötürü artık engel olamayacakları bir münker haline geliyor. Bu immet sürekli bunlarla imtihan edilip duruyor. Bu bizim asrımızda böyle. Bizden öncekilerde daha farklıydı. Bizden sonrakilerde çok daha farklı olacak demektir bunun manası. Bilenler hakkı terk ettiği zaman e, bela daha bir şiddetlenerek katlanarak geliyor. Allah yardımcımız olsun.